Halk takvimine göre Perşembe günü Şebiyelda, yani uzun gecelerin başlangıcı. Cuma günü de Erbay'ın adı verilen dönem başlıyor. Arapça 40 gün anlamına gelen Erbay'ın günlerine halk arasında Zemheri ayı da deniyor. Aslında yaygın kullanımıyla Aralığa Karakış, Ocak ayına Zemheri, Şubat ayına da Göcük deniyor. 22 Aralık'ta başlayan Erbay'ın, Ocak ayının sonuna kadar devam ediyor. Peki nedir Erbay'ın günlerinin özellikleri? Erbay'ın... Erbayın ilk günlerinde artmaya başlayan soğuklar 8-9 Ocak günü şiddetlenir. 18 Ocak günü mevsimin en soğuk günü sayılır. Bu dönemde esen sert rüzgarlarda Erbayın veya Zemheri fırtınası olarak biliniyor. Zemheri adı aslında bugün de pek çok bölgede yaygın olarak kullanılıyor. Örneğin zürafa'nın düş günü, beyaz giyer kış günü sözünde anlatılan ekstra zarif kişinin halk takvimindeki karşılığı Zemheri Zürefası. Bu dönemle ilgili ayrıca Ağustos'ta yatanı zemheri de tutar diye bir atasözü var ki biraz Ağustos böceği karınca hikayesine benziyor. Yazın önlemini almayan, çalışmayanlar kış soğuklarında sıkıntıta kalır, koşturur, durur anlamına geliyor. Önümüzde Ocak sonuna kadar sürecek Erbanya'da zemheri soğukları dönemi var. Bu dönemde yaşanan tarihi gelişmeleri, zemheri geleneklerini, adetlerini önümüzdeki haftalarda yine konuşacağız. Bu hafta program konuğumuz duayen sahaf abimiz Emin Nedret İşli. Nedret abi aynı zamanda takvim koleksiyoneri ve bu konuda pek çok makale yayımlamış bir araştırmacı. Kendisiyle uzun yıllar insanların halk takvimi bilgilerini edindiği, başta saatli marif takvimi olmak üzere ay ve gün takvimlerini konuşacağız. Nedret abi hoş geldiniz. Açık Radyoda Halk takvimi Programındayız. Şu soruyla başlayalım. Ebu Ziya takvimleri, saatli marif takvimi, takvim saadet, ay gün takvimleri. Nedir bu takvimlerin ortak özellikleri ve neden uzun yıllar ihtiyaç oldular? E, bu takvimler e, insanların işte e, hangi gün, hangi zaman, hangi zaman diliminde, hangi e, ayda, hangi e, belli bir e, zaman diliminde yaşadıklarını e, belirleyen ve onların e, kendilerine göre bir düzen kurmalarını sağlayan önemli araçlardan takvim insanlık boyunca hemen hemen var olan bir şey. Tabii İslami takvim var, Miladi takvim var hı hı. ve bu takvimler insanların toplumsal hayatlarını, aile hayatlarını düzenlerini ayarlıyor. Takvimlerin içinde zaman olarak ee, namaz zamanları e, güneşin doğuşu, batışı e, akşam vaktinin ne zaman olduğu efendime söyleyeyim e, hangi yılda bulunulduğu, günün hangi gün olduğu, bütün bunlar insanların çeşitli e, saptamalarıyla ortak olarak oluşturdukları bir takım e, terimlerle kullandıkları e, bir nevi Hayat düzenleyicisi ee, ve takvimlerin üstünde e, pek çok e, bilgi, pek çok e, tarihe dayalı, e, tarihten de gelen ve ileriye doğru giden ve o günkü durumu belirleyen e, bilgiler mevcut. Evet. Osmanlı döneminde, e, tanzimat sonrasındaki kitaplar basılıp yaygınlaşmaya başladığında e, müneccim başılar ve işte e, muvakkit denilen vakit tespit eden adamlar görevliler tarafından yayınlanmış basılmış zaiçe, sal, sal cedid nevsal gibi adlarla bir takım takvimler basılmış bunlar küçük küçük ceplerde kullanılabilen e, takvimler daha sonra tabi e, takvim sanayinin basım sanayinin gelişmesiyle e, tek tek gündelik yapraklardan oluşan e, o yaprakları kopararak e, bir sonraki günü e, görebildiğimiz anlayabildiğimiz e, duvar takvimleri oluşmuş masa takvimleri denilen masa takvimleri oluşmuş insanların gündelik e, notlar alabilecekleri bir takım ajanda takvim diyebileceğimiz nefterler oluşmuş ve bu Babali'de e, İstanbul basınında e, ciddi bir e, kalem olarak satış kalemi olarak ticari bir e, dal olarak belirle, belirmiş Afitap, Marif, Ebuziya, Kanat, Kanaat, Nebioğlu, Yenişark, Aygün gibi bir e, köklü ve isim sahibi takdimciler takvim üreten aileler e, ortaya çıkmış hı hı. ve bugün de hala e, Saati Marif gibi e, Saati Marif takvimi gibi e, dedelerimizden nelerimizden bir nevi miras kalmışçasına. Evlerimize, duvarlarımıza hala astığımız, kullandığımız evet. e, takvimlerimiz var. Evet, şimdi Saatli Marif Takvimi demişken orada duralım. Çünkü gerçekten de aralarından biri çok daha uzun yıllar Türk insanının bir numaralı yardımcısı oldu. E, evet. Saatli Marif Takvimi. E, siz evet. bu ay Hashtag Tarih Dergisi'ne de bu konuyu yazdınız. E, evet. Saatli evet. Marif Takvimi hangi özellikleriyle e, bu kadar öne çıkıyor? Hala takip edeni çok. E, nedir Saatli Marif evet. Takvimi? ...marif takvimin hikayesi? Saatli marif takvimi... E, ...aslında... ...bir takvim yaprağından... ...öte... E, ...pek çok e, bilgiyi... ...pek çok... E, ...özelliği... ...taşıyan bir takvim. Neredeyse bir ansiklopedi. Ve, evet. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Aynı bir... ...ansiklopedi özelliği. Ama bir tematik... ...ansiklopedi değil... Her şeyden bahseden, hatta e, bulunduğu evin e, hayati düzenini bile e, saptayan bir e, yönü olan bir takvim. Sözgelimi, e, takvimin ön kısımdaki takvimsel bilgilerinin dışında, dışında e, gün, o gün e, hangi yemek Pişirilebileceğine dair Yemek listesi diye bir şey var Mesela şu an elimde benim 28 Pazartesi 1972 yılına Ait bir yaprak var Orada diyor ki Mercimek çorbası, şiş kebabı Ve makarna ee, ayrı, Ayrıca e, Hemen hemen her sayfada Her e, takvim yaprağının Arkasında Bir şiir ee, bir Mutlaka bir fıkra ya da bir e, nasihat içeren e, bir hikaye, anekdot. Evet, tıbbi Kısa, öğütler. Tıbbi öğütler, evet, evlenmede evlenmede zararlı erkekler diye bir bölüm var ve bu hı hı. mesela devam diyor. Ve yaprak e, sayısına göre bazıları bir nevi teflika gibi Birkaç yaprak, ya 8-10 yaprak devam eden bilgiler içeriyor. Günün tarihi diye o günkü daha önce geçmiş olayları anlatan küçük kronolojiler var. Ee, mesela bugün yani 28 Şubat'ta Gazi Mustafa Kemal Paşa İstanbul'un Fahri Hemşehrisi olmuş. Ee, böyle bir, mutlaka bir kenarında bir köşesinde bir e, atasözü, ciddi bir e, halk hikayesinden e, bir alıntı. Yani insanların takvimi kopardıktan sonra arkasını çevirip e, çeşitli bilgiler alabilecekleri, keyiflenebilecekleri, hatta kendilerine ona göre e, bir düzen kurabilecekleri bir alıntı. E, bir nevi ansiklopedi evet. bir nevi kitap. Bizde halk takmine ee, konu olan e, halk meteorolojisini e, aslında öncelikle saatli marif takviminden daha da doğ daha doğrusu bu ay gün takvimlerinden öğreniyoruz hangi gün ne fırtına var, e, evet e, soğuklar ne zaman başladı, eyiğamı bahur, sıcaklar ne zaman e, geliyor ya da bahardaysak berdel acuzun e, ne olduğunu ilk önce evet. ilk önce onlardan öğrenmiştik. Evet. Mesela yine bu yaprakta leyleklerin gelme zamanı hmm. ve fırtına yazıyor. Ee, tabii bütün bunlar bütün bunlar bu yayın evlerinin çok evvelden beri bir takım hem meteorolojik hem tarihi hem ansiklopedik bütün bu bilgileri toplamaları, düzenlemeleri ve bütün bunları büyük bir birikim haline getirmeleriyle oluşan bir şey. Bu küçük yaprakların arkasındaki bilgiler uzunca yıllarda birikip toplanan ve o yayın evlerinin takvimci ailelerin takvim çıkaran ailelerin e, arşivlerinde toplanmış büyük bir bilgi datasından aktarılan bilgiler bunlar. E, o yüzden de İstanbul'da özellikle İstanbul'da tabi Anadolu'da da rastlanılıyor ve Anadolu'ya da çok Bunlar sevk ediliyorlar ama İstanbul'daki ailelerde duvarlarda Maarif Kütüphanesi'nin çıkarttı bu saatli Maarif takvimleri e, halen de başta halen e, aranan, sorulan eee Nedret abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek Sağ olun. Hoşça kalın. Bu haftalık da bu kadar. Zemheri'den bir atasözüyle programı kapayalım. Zemheri'de yoğurt isteyen cebinde inek taşır. Hoşça kalın.